Kardeşlerim, muazzez müminler. Ebu Cehil karargahında kaç birlik varsa Türkiye'ye saldırıyor. Bize saldırıyorlar. Velatehinu ve la tahzenu. Siz bir asır sonra insanlık adına, ümmet adına Kur'an-ı Hakimin bu buyruğuna muhatap olup ayağa kalktığınızdan dolayı Sizde gevşeme, sizde korku hali olmadığından dolayı Ümmetin hakkını dava ettiğinizden dolayı üzerinize geliyorlar Siz Allah Teala'nın huzurundasınız Onun azameti önünde Allahu Ekber diyecek Sonra buradan evinize, işinize gideceksiniz Bir grup var ki onlar ayrılacaklar buradan Belki bundan sonra onlarla görüşmemiz Allah Teala'nın huzurunda Peygamber Aleyhisselam'ın sancağı altında olacak Yani kardeşlerim var mezun olup ayrılıp gidecek kardeşlerim var bugün aranızda Onlar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye Musab'ı gönderdiği aşk, iman ve heyecanla gidecekler Okullarında, üniversitelerinde, fakültelerinde kapı kapı dolaşacaklar Allah ve Resul davasını anlatacaklar Yalnız kalacaklar belki Fakat yalnız kalma hallerine sevinecekler Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allahu Ekber dediğinde yanında kimseler yoktu Yalnız başlamıştı, yalnız yürümüştü Belki ardında koştukları kahramanlar olacak okulda, lisede, muallim olarak atandıklarında, bu saat olur diyeceksiniz. Ardında koşacaksın. Her gün ona derdini, davanı anlatacaksın. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dayken, Ümmet dağılmıştı, parçalanmıştı Hamzalar, Enesler şehit olmuştu O zaman öteden beri saat koşmuştu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı İslam'ı imanı koruyabilme adına Sadağında ne kadar ok varsa atıyordu o gün saat Peygamber aleyhissalatu vesselam... ''İrmi ya Sa'd, irmi ya Sa'd, fidâke ebî ve ummî...'' ''Anam babam yoluna feda olsun, at saat diyordu. Medine'yi koruma ödevini Allah bugün sana verdi. Belki saat olacaksın, belki saatları arayacaksın. Onları belki hainler alacaklar. İçeriden hainler, dışarıdan hainler. Koparacaklar onları, gülleri koparacaklar toprağından. Kız çocukları olacak... Onlara anlatacaksın. Fakat katiller, onları moda kuyularına atacaklar. Cehennemin ateşlerine atacaklar. Yapmayın diyeceksin, feryadın arşalayı inletecek. Öteden beriden sosyalizmaya, komünizmaya inananlar. Bu öğretmen, bu muallim yobaz diyecekler, üzerine gelecekler. Yalnız olduğunu hissedeceksin. ''Belki seninle aynı okuldan mezun olanlar, onlar faşizmaya, onlar sosyalizmaya mahkum olacaklar. İslam'ı anlatmaya memur olan okullarda PKK'yı, dinsizliği, eşkıyalığı anlatacaklar bu ümmetin çocuklarına. Ebu Amir olacaklar, İbni Übey olacaklar. Faşizmi, ırkçılığı anlatacaklar. Katil olmaya, dağa çıkmaya çağıracaklar. Yine yalnız kalacaksın.'' İşte o zamanlar, belki ülkenin çok daha ötelerinden, belki okyanusların ta uzaklarından birileri konuşacaklar, birileri dua edecek, birileri ellerini kaldıracak, Efendimiz Aleyhisselam'a dua ettiği gibi. Hira'dan gelmişlerdi O büyük ödevi o büyük vazifeyi almıştı Evdeydi titriyordu Hatice annemiz yanına geldiler Kella dediler Kella Wallahi ma Allahu ebeden Allah'a yemin olsun ki hayır dedi Hatice Hayır Allah'a yemin olsun Allah seni yalnız bırakmayacaktır Allah seni mahcup etmeyecektir Başka bir rivayetinde şalla vallahi ma yuhzenuke yemin olsun ki Allah seni hüzünde bırakmayacaktır orada yalnız başına olmayacaksın ya Muhammed diyordu peki neden Hatice annemiz radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a neden kella vallahi ma yuhzikallahu Yemin olsun ki asla Allah seni mahcup etmeyecek. Neden diyordu? Devamında Hatice annemiz radıyallahu anha. Innake tasilur rahim. Çünkü sen sıla-i rahim yapıyorsun. Benim malımla ticaret ediyorsun. Şama gidiyorsun, alıyorsun, satıyorsun ama akrabana, ama fukaraya veriyorsun. وَتَسْتُقُ الْحَدِيْسَ Sen doğru konuşuyorsun ya Muhammed Söz veriyorsun Biriyle falan yerde buluşacaksın Adam gelmiyor Üç gün taşın üzerinde duruyorsun Adamı bekliyorsun Üç gün sonra gelince Diyorsun ki Neden bana bu zulmü bu cevru cefahi yaptın Muzu سَلَاثٍ اَنْ Tam üç gündür seni burada bekliyorum sen ve tek sibul fakir olanları yolda kalanları zengin yapıyorsun, malımı onlara dağıtıyorsun. Utaḥmilul kelle, yetimlerin, dul kadınların, kimi kimsesi olmayanın yükünü sen taşıyorsun. Uatakiri dayife, misafirleri sen ağırlıyorsun, alıyorsun evime getiriyorsun. Mekke'de nerede bir garip, nerede bir yalnız var? Kucağını sen açıyorsun. Kella vallahi Allahu ebeden. Aya nizam veren, güneşe nizam veren Allah'a yemin olsun ki Allah seni çıkmış olduğun bu yolda yalnız bırakmayacak ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam'ı yürüdüler, yalnızdılar, sen de yürüyeceksin, yalnız olacaksın. Allah ve Resul düşmanları karşında duracaklar, cehennem gibi duracaklar. Ebu Cehil bütün birlikleriyle senin üzerine gelecek. Hamzalar gelecek oradan Ömerler gelecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yola çıktığında Önce Ali bin Ebi Talip gelmişti Küçüktü ama Büyüklerin yapamadığını yapmaya Gelmişti en zor Zamanında Allah Hamza'yı Göndermişti ona Ömerle 40 kişi olmuştu Kabe'deydi Allah'ın huzurunda allah Ekber diyordu Peygamber sen onun izinde yürüyeceksin Sağına bakmadan, soluna bakmadan Monarozan, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olduğu halde gideceksin Allah Resulü çıktılar Ashab-ı kiram geldi 23 yıl sonrasıydı Rabbine gidiyordu en son anlarını yaşadı dünyada. Geride bir nesil bırakmıştı. Lakadı radıyallahu <gülüyor> anil mu'minin Allah'ın kendilerinden razı olduğu Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri bırakmıştı. Kim bilir onlar. Allah Resulü Aleyhisselam Rabbine giderken Hazreti Hatice annemizin 23 yıl önceki sözünü hatırlıyorlardı. Kella vallahi ma yuhzikallahu abada. Allah'a yemin olsun ki hayır. Allah seni bu yolda yalnız bırakmayacak. 23 yıl önce Hatice annemiz bunu söylerken kimseler yoktu Allah Resulü'nün huzurunda. Önünde, sağında, solunda, arkasında. Ama Rabbine giderken arkada bir nesil bırakmıştı. Bu dava, bu kavga böyle devam etti. Hep ümmetin yükünü omuzlayanlar geldi. Alimler, salihler, sıddıklar... Onlara geldiler dediler ki kella vallahi ma Allahu ebeden. Yemin olsun ki Allah sizi bu yolda bırakmayacak. Çünkü tahmilul kelle yetimlerin, mazlumların yükünü omuzladınız. 1071 26 Ağustos Bugün cuma günüydü. Yıllar önceydi. Mazlumların, yetimlerin, dulların yükünü omuzlayan bir kumandan vardı Sultan Alpaslan Deojenin ordusu, bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre 600 bin ya da 100 bin. Büyük bir birliktelikle güruhla geliyorlardı. İslamı ortadan kaldıracaklardı. Alpasa'nın ordusunda ise bazı kaynaklara göre 13, 20 ya da 40 bin Müslüman vardı. Halife'ye mektup gönderdi. Dünya Koptu üzerimize geliyor. Mazlumların bir çarelerin yanında yer aldık diye geliyorlar. Halife o gün mektup yazmıştı. Alem-i İslam'ın bütün camilerine göndermişti. Cuma da okunacak, Alparslan'a, İslam'ın ordusuna dualar edilecek demişti. Halife o gün duasında camilere gönderdiği metinde diyordu ki, ya eyhellezine amenu hel edlukum ala ticaretin tunjiukum min azabin alim size elim bir azaptan kurtaracak yoldan bahsedeyim mi tu'minun billahi ve rasulihi, ve cihadun Allah'a iman resulüne iman edersiniz sonra onun yolunda malınızla canınızla cihad edersiniz ya rabbi diyordu halife Alpaslan ordusuyla askeriyle gecesini gündüzüne kattı Onlar senin yolunda cihad ediyorlar Senin yolunda cihad edenlere sözün var Onları muzaffer kıl Allah'ım diye dua ediyordu Ümmet o gün 26 Ağustos'da camide, minberde Arap'ı, Kürd'ü, Türk'ü, Alparslan'ın ordusu Küfre, Roma'nın ordularına karşı muzaffer olması için dua ediyordu ''Alimler dedi ki Sultan Alparslan'a, Cuma günü çıksan, Romen Diojenin ordusunun karşısına, saf oldular, Malazgirt'te, Muş'taydılar, beyaz cübbesini üzerine aldı, askerlerin önüne geçti, ellerini kaldırdı ya Rabbi, bu ordu senin ordun.'' ''Bu sancak senin sancağın, senin dini mübin İslam'ını korumak için buraya kadar geldik. Azametinin karşısında yerdeyiz, yüzümüzü yere sürüyoruz ya Rabbi. Eğer bu sözümde hakikat isem bize zafer ver, yok sana ve yoluna ihanet ediyorsam bizi burada helak eyle Allah'ım.'' Sonra geriye döndü, yüz binlerin karşısında cihad edecek, 13.000 askerine ya da 20.000 mücahide döndü Bugün sultan yok Bugün hüküm Allah'ın Emir Allah'ın Dileyen dönebilir Dileyen gidebilir Ayrılabilir Kalanlara şehadet var Geriye gidenlere ayrılanlara zillet var Üzerimdeki şu beyaz cübbe kefenim olacak ''Atımın kuyruğunu bağlıyorum ve cumadan sonra Roman Diyojen'in ordusunun içine Allah'tan şehadeti isteyerek giriyorum.'' dedi. O gün ümmetin elleri duadaydı. Allah 1071'de 26 Ağustos Cuma günü bu ümmete küfrün o büyük ordusu karşısında muhteşem bir zafer ihsan etti. Çünkü Alparslan... Tehmilül kelle Yetimler için, mazlumlar için Dul kadınlar için oraya çıkmıştı imanı İslam'ı koruyacaktı Hatice annemizin sözü onun kulaklarında Kulaklarındaydı Kella vallahi ma yuhzik allahu ebeden Allah insanlığın, mazlumların Yükünü omuzlayanları yolunda cihad edenleri zelil etmeyecek Ve sonra Ve sonra Osmanlı geldi Bir kartal gibi kanatlarını gerdi Küfrün önünde tam altı asır cihad etti Ümmeti korudu mazlumları korudu Cezayir'den Barbaroslar kalktılar İstanbul'a geldiler Savaşmadan devlet haliye girdiler Filistin'de Alem-i İslam'ın pek çok şehrinde Osmanlı'nın sancağı Savaşmadan dalgalandı Onun himayesine girdiler 6 asır ümmeti korudu Anadolu'dan buğdayı aldı Afrika'ya gönderdi Sonra içeride dışarıda hainler oldu Dağıldı parçalandı O parçalanmanın ardından bir asır geçti Şimdi sen Afrika adına Kudüs adına Arakan, Doğu Türkistan, Bağda Şam adına bütün mazlumlar adına yeniden ayağa kalkıyorsun. Sultan Alpasta'nın durduğu yerdesin, söüttesin, vela tehinu, Allah Teala'nın bu hitabına nail oldun. Fakat unutma. Ve la nablunun kum bir şeyin, min al kaf ve al ve nüks min al moali ve anfus ve al thamarat. sabirin, al ladin eza sabt musibet. Kâlû innâ lillâh ve innâ ilayhi râjûn. Bu yolda musibetler gelecek. Malınla, canınla, her şeyinle ne Eğer verdiysen Hamzaları, enesleri, musabları şehit olarak verince senden geldik sana dönüyoruz ya Rabbi diyeceksin. O zaman önünden engeller kalkacak Allah bütün engelleri kaldıracak Yürüyeceksin Yemen'den dönen bir kardeşim Vanlı bir kardeşim anlattı dün Dedi ki Yemenli bir ihtiyar Bana nereli olduğumu sordu Türkiye'li deyince Neden ayağa kalkmıyorsunuz Neden alem İslam'ın başına geçmiyorsunuz Belki bir asır önce Onların içinde yaralar vardı Ama Osmanlı gittikten sonra ''Alimi, mütefekkiri, tarihçisi, Osmanlı olsaydı, alem-i İslam çiğnenmeyecekti. Mazlumlar, mustazaflar, yetimler bu halde olmayacaklardı. Şimdi senin yolunu bekliyorlar. Sri Lanka'da çobanlar, Afrika'da onlar daha başlarında, Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den, mağduriyet haberlerini aldıkça... Osmanlı'nın çocuklarının yolun ne zaman açacaksın ya Rabbi diyorlar. Hani Alpars sana nasıl dua ediyorlardı? Sen bugün şu kadar şehit verdin. Ama yine senin için dua ediyorlar. Bedir'i olacak, Uhud'u olacak. Hendekten yürüyeceksin Mekke'nin fetihlerine. Bedeller ödeyerek, Hamzaları, Enesleri vererek gideceksin cennete. Hazır olacaksın. Üzerindeki beyaz cübben... Alparslan gibi şahit ol, kefen olsun diye giydi ki ya Rabbi diyeceksin. Öyle çıkacaksın meydan yerine. Unutma sen birkaç adım attın, birkaç tank gönderdin Suriye'ye. Bayrağın orada dalgalanınca bir asırdır emperyalizmanın acısını şu şekilde bu şekilde yaşayan mazlumlar... Muhammed'in ordusu yardıma imdada geldi diye seviniyorlardı. Tekbir getirip secdeye kapanıyorlardı. Eğer sen kardeşim o orduya o imana yeniden sahip olabilirsen yani yürürken oradan üzüm almışsın sonra oraya bunun sahibi buraya gelir hak var hukuk var diye akşeyi asmışsın ya oraya Allah'tan yürürken onun yolunda namazla Sabırla yardım istiyorsan O yolda kalıyorsan kemmin fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Yeniden Kur'an'ın bu ayeti tecelli edecek. Yeniden azlar çoklara galip olacak Allah'ın inayetiyle. Göreceksiniz. Eğer siz, eğer biz, üzerimizdeki ey ilim talebesi kardeşim gittiğin yerde üzerine aldığın şu cübbeyi giyerken, ya Rabbi eğer senin yolunda hakkı, hakikati ilan ederken dinsizler, kafirler Ebu Cehil'in çocukları yoluma açıksalar geriye dönmeden, sağa bakmadan, soluma bakmadan cennete yürüyeceğim. Şahin ol ya Rabbi, şu beyaz cübbeyi üzerime kefen olsun diye giydim diyorsan göreceksin. Allah yeniden dünyaya karşı büyük zaferler ihsan edecek. Kafirler mağlup olacak, Ebu Cehil'in birliklerini dağıtacaksın, sen yapacaksın, meydan yerine ineceksin, Musab olacaksın, Ammar olacaksın, Hamza olacaksın, sen yapacaksın. Ayağa kalk Müslüman, uyuma diyeceksin, dünya üzerimize geliyor, işte her yerde tuzaklar var, Ebu Cehil'in çocukları var, teslim olma, çökme. Yürüdün ayyudfi nuru Allah'ı bi ve ya'da Allah illa yutimmu nuruhu wa law Allah nurunu belki seninle tamamlayacak. Üzülmeyeceksin, gevşemeyeceksin. Allah'ın musretiyle yürüyeceksin. ''Onların arkasında Amerika olsa, küresel eşkıya olsa, onlarla beraber yürüseler, sen Afrika'daki, sen Doğu Türkistan'daki, Bağdat'taki, Şam'daki, Türkiye'ye aldığın, yükünü taşıdığın 3 milyon muhacirin duasıyla yürüyorsun. Onların arkasında zalimler, onların arkasında Ebu Cehiller, senin arkanda mazlumların duaları var.'' Allah seninle beraber 15 Temmuz gecesinde ümmetin alimleri öyle yazıyorlardı Şimdi de öyle dua ediyorlar Diyorlardı ki 15 Temmuz gecesinde 90-80 yaşındaki alimler Twitter'daki hesaplarına Hz. Hatice'nin ifadesini Allah Resulü Aleyhisselam'ı Teselli noktasındaki cümlelerini yazıyorlardı Ve diyorlardı ki Kella Vallahi ma Allahu ebeden ey Türkiye halkı ümmet mazlumlar muhacirler size koşuyorlar 3 milyon yetimin Suriyeli muhacirin yükünü siz omuzladınız Allah sizi mahcup etmeyecektir Allah sizi düşmanın önünde ezdirmeyecektir ümmet adına ayağa kalkacaksınız çünkü siz ümmetin yükünü taşıyorsunuz göreceksiniz Allah Resulü aleyhisselam Hamzaları, Enesleri verdiler... Mekke'nin fethinde ellerini kaldırdılar ve buyurdular ki... ''La ilahe illallahü vahdeh, sadaka va'deh, ve nasara abdeh, ve a'azze cundeh, ve al ehzâbe vahdeh.'' ''Allah'tan başka ilah yok, Allah zafer vaadinde hulfetmedi.'' Onu yerine getirdi. Mekke'nin fethini bize ihsan etti. Kuluna yardım etti. Ordusunu muzaffer kıldı. Küresel Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu önünde hezimete uğrattı. Göreceksiniz. Bu duaları bu ümmet, bu millet yeniden yapacak. Vesta'inu bis sabri ve salâ. Allah'tan namazla, sabırla zafer isteyiniz. Ey İslam'ın talebeleri! Cübbeleriniz, Sultan Alparslan gibi üzerinizde kefen olsun ve büyük zaferleri bekleyin.